Hali hazırda evli olan bir çift yıllar önce dini nikahını kıyarken dini nikahı kıyan kişi hocamız bir odada bulunan kadınların hepsini dışarıya çıkartıyor. Gelini de dışarıya çıkartıyor. Gelin dışarıya çıkarken sen dışarıda erkeklerden birine vekaletini ver bu şekilde nikahınızı kıyalım diyor. Bunu da daha sonra yıllar sonra öğreniyorlar. Artık kimden duydular bilemiyorum evet. hocam. Olmaz diye duymuşlar. Bu şekilde nikah kıyılır mı hocam? Vekalet yöntemiyle. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve Ala aleyhi ve sahbihi Nikah ehliyet sahibi olan yani akıllı, baliga olmuş, ergen olmuş tarafların e, bizatihi kendilerinin akte taraf olarak yani akite esnasında kendilerinin oturarak nikah kıyılabileceği gibi taraflardan birisi e, bir başkasına vekalet usulüyle de nikah kıydırılabilir. Dolayısıyla burada hocamız, nikah kıyan hocamız e, kadınları dışarıya çıkartmasına gerek yoktu ve e, gelini de dışarıya çıkartmasına mutlaka vekalet usulüyle nikahının kıyılması gerektiğini söylemesine de gerek yoktu. Ama bununla birlikte bu şekilde bir uygulama yapmış. Eğer şahitler de varsa yani nikah esnasında imam, efendim, kızım vekili, gelinin vekili ve erkeğin kendisiyle iki tane de şahit varsa hatta imam dışında bir tane bile şahit, erkek şahit varsa kıyılan nikah geçerlidir. Endişeye kapılmaya gerek yok.